Dünya Mirası Adalar programından merhaba ben stüdyoda Derya Tolgay Merhaba ben Asu Aksoy Merhaba ben Nevzat Sayın Konuğumuzu tanıyorsunuz <gülüyor> Birazdan ben kendisiyle ilgili bilgileri vereceğim Ama bu programda biraz kurtarıcı gözüyle bakıyoruz biz ona <gülüyor> Şimdi, Yandınız <gülüyor> Yandık <gülüyor> Bir umut bekliyoruz Şöyle ki bildiğiniz gibi e, epeydir yetimhaneden öğrenmek serisi programları yapıyoruz birçok konuğumuz oldu dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapalım belki ilk defa açanlar da vardır Europa Nostra tarafından 7 tehlike altında miras arasına seçilen Büyük Adı Hristos Tepesi'ndeki Avrupa'nın en büyük monoblok ahşap binası ile ilgili konuşuyoruz Bu Rum yetimhanesi Rum yetimhanesi evet e, Tarihi kısmını sonra bizim Facebook sayfamızdan, Instagram ve Twitter'dan e, merak eden dinleyiciler bakabilirler. Eski programların podcastlarını da e, dinleyerek e, konuya daha hakim olabilirler. Şimdi e, Nevzat'ı e, burada e, ağırlıyoruz. Çok e, kıymetli vaktinden bizi <gülüyor> ayırdığını biliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi e, Galata Rum Okulu'nda İKSV'nin etkinliği olarak da e, bir e, Yetimhaneden Öğrenmek serisi yapılmıştı. Orada hem sen e, panelistlerden biriydin hem de aynı zamanda Büyükada'da yetimhanenin içinde ve dışında keşif gezisine de e, katılıp e, yakın bir e, inceleme olanağı e, buldun. Bunların doğrultusunda şimdi e, bize bilgiler verirsen çok sevineceğiz. Ama dinleyicilerimize bir şey daha hatırlatalım. Binanın e, sahibi e, şu anda Patrikhane'de. E, ama tarihi geçmişinde e, bu e, Türkiye'nin e, yakın tarihin bütün izlerini bu binada görebiliyoruz. E, 64'te bina boşaltılıyor ve günümüze kadar 54 senedir de tek bir çivi çakılmış değil. Sökülmüş olarak devam Evet. <gülüyor> ve maalesef yani e, bu seneyi çıkarır mı çıkarır mı, mı onu konuşuyoruz. Ne Nevzat Sayınla ilgili bir kısa tanıtım. Kısa tanıtım yapayım. Evet. Nevzat herkes tanıyor diye tanıtmıştım. Bence <gülüyor> çok, çok kısa... Çok, çok Çok Çok kısa, Hayır, çok çok kısa, kısa söylemem Mimar. gerekiyor. Gitti. Şimdi yurt içi ve yurt dışı e, mimarlık ödüllerim var. İki kitabın var. E, düşler, düşünceler, işler. Bir diğeri bir yapı kitabı. E, kendi e, mimarlık firmanda çalışmalarını sürdürüyorsun. E, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Program Kurucu İşte işte mimarlık öğrencileri için yaz okulları, paneller, konferanslar, jüriler, atölye çalışmaları, yazılar, sergiler yayınlar falan filan bir üretim ki sormayın gitsin efendim. Buyurun hemen konuya girelim. Aslında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin e, santral İstanbul kampüsünün de e, ki orası endüstri mirası alanı olarak tescillenmiştir. 91 yılında galiba. Evet. Yani o e, elektrik santralinin e, işte çökmüş çürümüş santralin restore edilerek aslında yeniden işlevlendirilerek bir kamuyla açık bir üniversite olarak e, hayata kazandırılması projesinin de en önemli e, mimarlarından birisi Nevzat ve yakın zamanda da aslında bir iki tane şey büyük ödül de evet. aldın e, yani hani dolayısıyla e, bu şimdi e, yetimhane gibi bu tür bu ölçekli <gülüyor> binaların miras bir şey yapılarının nasıl korunacağı, nasıl yeniden işlevlendirileceği konusunda senden özellikle bunu konuşmak <gülüyor> istiyoruz. Hem Türkiye'deki senin deneyimin, hem de yetimhane özelinde orayı da gezdin, gördün, e, konuyu da anladın çünkü işte çeşitli panellerde de konuşmacı olarak vardın. E, yani böyle bir e, yetimhane binasına ilişkin belki bir tespitinle başlayabiliriz. Tam senin açtığın yerden konuşulabilir aslında. Çünkü bunu sizin de söylediğiniz gibi Büyükada'da ve Rum okulunda konuştuk. Bu konuşmalar içerisinde ilginç bir öneri gelmişti aklıma. O öneriyi burada da açıp daha çok insanın duymasını ve o öneri üzerine söyleyeceği şeyleri derleyip toparlamayı becerebiliriz diye düşünüyorum. Bana hep bu tür yapıların... Kimin olduğu sorusunun cevabını bulmak çok önemli geliyor. Buna neresinden başlanacağını bulabilmek için. E, mülkiyet yani bu tür yapılar tabii ki herkesin tabii ki kamunun olabilir. Ama eninde sonunda belirleyici olan şey mülkiyet. Ve bunu Santa İstanbul örneğinden biliyoruz ki eğer o yapının sahibi bu o sıradaki kullanıcısı da sahip gibi davranabilir bir şey talebe etmiyorsa sonunda pek bir şey yapılamıyor ne yazık ki çünkü o iradeye şiddetle ihtiyaç var oradan başlıyor her şey yani bunun üzerine istediğiniz kadar düşünce üretin sonunda ürettiğiniz düşünceyle kalıyorsunuz İri kıyım bir yapıyla karşı karşıyayız ve 50 yılı aşkın zamandır orada kendi başına durduğu için bir çivi çakılmadığı bir tarafa bir sürü çivisi de sökülmüş durumda zaten şu anda benim aklıma o zaman gelen öneri ve dillendirdiğim öneriyi belki konuşabilir ve tartışabiliriz. Çok bana efektif geliyor çünkü bu. Şimdi işin bir ucu bunun üzerine röle ve çalışmalarının yapılması, tarihsel tespitlerin yapılması, bu yapının dosyasının hazırlanması, kayıtlarının tutulması falan. Tut buraya kadar tamam. Ama öbür taraftan da tam yapılacak artık hiçbir şey yok diyeceğimiz şeyin de eşiğinde durduğu için bina... Bir an önce yapılması gereken şeyler var. Hı hı. Bu bir an önce yapılması gereken şeylerden en önemlisi yapıyı korumaya almak. Hı. Fakat korumaya almak sadece onun yağmurla olan ilişkisini kesmek anlamına gelmiyor bu saatten sonra. Ya onun yağmurla olan ilişkisini kessek bile eninde sonunda onu daha iyi korumamız gerekiyor. Bu korumanın ne şekilde olacağının ölçütü de aslında bu yapıyı ne yapacağımızla ilgili. Onun için de programının, kullanım programının çok iyi tasarlanması ve bu kullanım programının tasarımına bağlı olarak da kimlerin burada elini taşın altına sokması gerektiği meselesi geliyor bana şu kullanışlı bir öneri gibi geliyor Brodel'in Akdeniz tanımından yola çıkıp bir Akdeniz Enstitüsü olduğunu varsayalım bu yapının bunun üzerinde Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkeleri bunun içerisine koyduğumuzu varsayalım şimdi ...öyle ilginç bir yere geliyor ki konu... ...burada... E, ...her ülkeye, her ülkenin... ...bu oranlanabilir, büyüklüğüne bağlı olarak... ...kıyısının uzunluğuna bağlı olarak... ...bir matematik bir algoritması yazılabilir... ...ama eninde sonunda bu kadar ilk ülke... ...bununla ilgilendiğinde her birine... ...düşecek olan bütçe çok küçülecektir... ...sembolik olarak... ...elde edecekleri şey ise çok büyüyecektir... ...o zaman burada... ...yapının sahibi olan kurum... ...yani patrikhane... ...bu yapıyı ne yapacağı konusunda... Bence çok uzun boylu düşünmesine gerek yok. Nasıl yapacağı konusunda da hiç düşünmesine gerek kalmayacak. O zaman çünkü bunu yapacak olan nitelikli insanlar var. Hatta bunu yapacak olan mimari ekibin danışma kurulu, doğrudan doğruya projeyi hazırlayacak kişiler, misakın milli sınırları içerisinde kısılıp kalmanın alemi yok. Dünyanın birçok yerlerinden buna katılınabilir. O zaman biraz gönüllülükle, profesyonel, Çalışma arasında bir yerde bu Seyrettirilebilir diye düşünüyorum Şimdi bu niye önemli Eğer buna karar verilebilirse O zaman koruma O yapının bir parçası gibi Ele alınabilir Çünkü biliyoruz ki özellikle ahşap yapılarda Çatı Yapının alt kısımları bitmeden bitirilen Bir şeydir Ve dolayısıyla aşağıdan yukarıya kadar Belirli dayanma şeyleri Dikmeleri üzerinde Yapının çatısı bayağı finalize edilip bitirilebilir. Çünkü eninde sonunda buna bir çatı, koruma çatısı yapılacaksa, onun da kolonları, kirişleri, çatı kaplaması olacak. Bunu biraz daha geliştirirseniz aslında binanın çatısını elde etmiş Ha Bu şuna yarar. Aslında en iyi koruma biçimi olması. Bu büyük saçakları var. Yapının e, o önemli ölçüde korunmasını sağlayan. iki sağlamlaştırarak yukarıya çıkacağınız için o eprimeyi ve yerle bir olma sürecini dondurmuş sayılabilirsiniz yani benim görebildiğim kadarıyla restorasyon uzmanı değilim ama en azından bugüne kadarki deneyimin bana bunun pekala olabileceğini söylüyor buradan başlamak bence bunun hem düşünsel boyutunu hem de ...pratik boyutunu bence epeyce iyi bir biçimde halletmek anlamına gelir diye düşünüyorum. Yani çöküş aslında ben çöküşün askıya alınması diyorum. Yani çöküşün bir anlamda durdurulması, askıya alınması... ...belki koruma kararının kendisi bile aslında oraya yüklenecek işlevle ilgili... ...yani o binanın nasıl görüldüğü ve nasıl dönüşümünün düşünüldüğüyle ilgili bir şey olduğu için... ...yani ilk etapta bu çöküşün askıya alınması... Meselesi. Ama bu askıyı almak deyince de hani teknik bir şey belki anlaşılmasın diye. Sen diyorsun ki aslında çatıyı bizatihi yapmak evet. bile o çöküşü durduracaktır. Tabii ki. Ve bize bir zaman sağlayacaktır evet. diyorsun değil mi? Şunu biliyoruz çünkü. Kimi zaman kendi ahşap dikmelerini alıp onların yerlerine yenilerini koyarak, kimi zaman onlara hiç bulaşmayıp, Sonradan koyuldukları belli olan şeylerin yapının içinde kalmasını sağlayarak Hı. bunun birçok yolu var. E, bunu, ne için kullanılacağı meselesi çok önemli. Beş yıldızlı otel olacak olsaydı o yapıya davranışımızla Akdeniz Enstitüsü olduğu zaman o yapıya davranışımız arasında çok büyük fark var. Fark nerede? Hem bütçesini küçültmek hem yapının tarihini yerle bir etmeden onu çok cici bir hale getirmeden onu koruyabilmek. ...için bir bölümünü... ...hiç restore etmediğini düşün... ...bugünkü yani... ...bir yapıyı korumanın bir sürü yolu var... ...belki bunun hırpalanmışlığını... ...tutmak da yollardan bir tanesi... Hı -hı. ...ama bütün yapıyı böyle bırakamayacağımız... ...için o korunaklı çatının altında... ...diyelim ki doğu ucunu... Hı -hı. ...böylece bırakmaya... ...karar verdik çünkü... O yapının yapılışından sonra da belli ki yapıyı okumaya başladığınız zaman bir sürü ekler, sonradan yapılmış şeyler, kapatılmış pencereler var. Bunları pekala görünür halde tutabiliriz. Büyük bir salon elde etmek için katlardan bir, yapının yarısının bir katını hiç yapmayabiliriz. Tam tersine döşemeleri söker, iki kat yüksekliğinde büyük toplantı odaları çıkarabiliriz orada. Şimdi bu neye yarıyor? Bu anlamlı bir biçimde bir mekan elde etmenizi sağlıyor. İki, onun parasını harcamamış oluyorsunuz. Ve bütçe küçülüyor. Dolayısıyla bu ne için kullanılacağı meselesi bence çok önemli. Hı -hı. Önce bu yani. Önce bunun kararının alınması gerekir. Evet ama işte bu ne için korunacağı meselesi baya bir arama ve katılım süreci gerektirdiği için. Çünkü burada yani şöyle şimdi burada sahibi ve Patrikhane de aslında e, burayla ilgili evet. bir işte bir e, çevre enstitüsü işte dinler arası diyalog. Enstitüsü gibi bir fikri Zaten ortaya atmış vaziyette Şimdi bu fikirler Ama bir cisme kavuşmamış Yani hani bunlar Bunların mekansal anlamı nedir Bunlar ofis midir nedir Yani değil mi bunlar bir kere henüz senaryosu ortaya, yok Senaryosu yani. çıkmamış evet şimdi ee, aslında belki e, yani bu zaman alacak bir şey belli ki hani bunun senaryolarının oluşturulması işte buradaki diyoruz ki bu bina aslında bir hafıza merkezi burada çok önemli bir tarihi geçmiş var o geçmişle yüzleşmek onun görünür kılmak onun meselelerini taşımak bir taraftan bir taraftan. ...kullanmaya da devam etmek gibi aslında çok başlıklı bir şey var belki burada. Senaryolar toplu var ama bunların hepsini düşünmek zaman alacak. Şimdi bu zamanın önünde senin önerdiğin aslında şöyle bir öneri yapıyorsun benim anladığım. Şu çatıyı biz hemen yaparsak aslında çok büyük bir parantez evet. açmış olacağız diyorsun. Tabii tabii diyorsun. doğru. Doğru. Onun da iki yolu var. ...ya yapının tamamen dışına taşırılmış... ...ayaklar üzerinde bir koruyucu çatı... ...ya da... ...yani işte Haliç'te... ...şeyin... ...Deniz Kuvvetleri'ne ait olan binanın... ...yıllardır tepesinde duruyor o koruma çatısı... ...hemen yanındaki... ...şeyin... ...eski külliyenin ve caminin... ...korumaları... ...bu yapılabilir... ...bir de çatısı daha şimdiden... ...biraz önce söylediğim gibi... ...yapının kendi çatısı olarak çıkarılabilir. Evet. Ama ben sizin söylediğinin de çok vakit almayacağını düşünüyorum. Ben Eğer ben de... şu yapılabilirse... Partikhani diyecek ki ben evet. burayı Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü olarak kullanmak istiyorum. Bu kullanımı Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkelerin kullanımına açmak istiyorum. Ayrıca dünyanın her yerinden gelen araştırmacılara. Bunun için de dinler arası diyalog, mutfak, iklimler, ekoloji... Bunun altı o kadar çok şeyle do ve hakiki şeylerle dolabilir. Ama ki. patrikane diyebilir ki yani niye Akdeniz araştırmaları? Çünkü yani burada ekumenik bir şeyden kurumdan bahsediyoruz, ee, evrensel bir duruşu olan kurumdan bahsediyoruz. Yani hani Akdeniz fikrinin kendisi de sonuç olarak bir subjektif yani senin ortaya attığın bir fikir. Ama şöyle Brodel'in Akdeniz'i, yani Karadeniz de Akdeniz. Hı hı. E, Ortodoks dünyasını düşün o zaman zaten hani. E bu çok anlamlı bir şey coğrafi tanım. Mesela Katolik Araştırmaları Enstitüsü dediğimde buna itiraz etsen belki anlarım ama Ortodoks araştırma Ortodoks Kilisesi'nin sahibi olduğu bir yerin bence bu şekilde kullanılması bana anlamlı geliyor. Daha bu uzun uzun tartışılabilir. Ama ayrıca Patrikhane'nin de yani bu kadar bir lüksü yok bir fikir üretmek için. Ee, biraz Vaktini değerlendirmesi bugünden itibaren başlaması gerekiyor. Yani bir sene içerisinde hiçbir bir fikir üretemez Patrik Hane. Yani veya üretecek insanlara bir alan açamaz mı? Yani sonuçta eylem gerekli ve eylem yok ortada Ama hiç. çok basit bir şey öneriyorum. Patrik diyelim ki bu adık benimsedi. Bunun içi hakiki şeylerle doldurulabilir bir şey. Bunu devletin kurumlarıyla tartıştı ve bunun olabilirliğini gördü. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin ilgili kurumlarına bir davet mektubu çıkardı. Böyle bir yerim var, böyle bir konu var. Ne dersiniz? Bu böyle çok, düşündüğünüz kadar uzun vakit almayacak bir şey. Hı hı. Ama yani onun öncesinde bu çatının aslında ya da işte yani bu sırasında çöküntünün durdurulması meselesi hakikaten çok acil. Çünkü hakikaten yani bütün görüşmelerimizden bu sonuç ortaya çıkıyor ki bu bina yıkılmaya ramak kalmış bir vaziyette. Bunu acilen durdurmamız lazım. Yani burada öyle bir aslında adımdan bahsediyoruz ki hem vizyon açacak yani bu binanın nasıl bütün insanlık için kullanılacağına dair bir vizyon açarak aslında o çatıyı korumak için gerekli finansmanı da bugün e, bulmaya başlıyor. Öyle bir adım gerekiyor burada anlatabiliyor muyum? Yani sırasıyla yapmak değil de. Bugün o vizyonu açacak cümleyiyle birlikte şimdi önce bir şu çatıyı nasıl koruyacağımızı masaya koymamız lazım. Şey mi yapacağız Haliç yöntemini mi kullanacağız? ...yoksa direktman çatıyı mı restore? ...buna bir kere bir karar vermek gerekiyor. Oradan benim Ama... bir sorun var Asun'un dediği yerden. Yani 10 sene öncesine göre... ...farklı bir teknoloji var değil mi yine... ...mimarlıkta da mühendislikte de... ...böyle binayı kurtarmak için... 10 sene öncesine göre farklı bir şey var mı... ...yani burada bir sürü ya, üniversitelerin... Mimar... ...laboratuvarlarında geliştiren... ...bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Mimarlık en yavaş, <gülüyor> en yavaş gelişenlerden bir tanesi... İnşaat sektörü de en yavaş gelişenlerden bir tanesi... ...bu hani bilgisayar bilgisayar çağında dijital dünyada mimarlık ve inşaat ağır kanlı kalıyorlar ama mesela şöyle bir şey açılım getirsek diyelim ki bir yarışma çok iyi bir tanım getiriyorsun ve bir yarışma açıyorsun şeyi yetimhaneyi korumak diye bir yarışma açtın şeyi de tartışmaya açabilirsin nasıl korunması gerekeceğini mühendislerin ve mimarların birlikte girmesini koşul olarak getirirsin ve eminim ben harika projeler elde eder ve böylelikle konuyu hı hı. tam da olması gereken yerinden gündeme taşıyabiliriz. Evet. Yurt evet. dışında anlışanlı üniversitelerin içerisinde böyle dünyaya açık projeler de var benim bildiğimde. Tabii var. Yani ya İtalya'nın yarısı böyle onarılıyor. MIT'in tüm mimarlık şeyisi böyle çalışıyor mesela. Gerçi... Türkiye'de de çok iyi koruma mühendisleri çok birimleri bu konuda çok iyidir. Hı hı. Yani ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Fikir açısından bu ha, çalışmayı yani her yere açmak çok önemli olan o açılma eylemi işte. Ya yani yarışma fikri aslında konuşuldu evet. panellerde filan da bu söylendi evet. sen de söylemiştin. Hı. Yani bu yarışmayı yapabilmek için ama iyi bir brief yazılması gerekir yani iyi bir şartname ile aslında problematiğin konması gerekir ve orada da yine bir şey sorunumuz var. ...hani katılanlar şunu soracaklar... ...peki burası ne için kullanılacak diyecek değil mi? Evet. Ha Şimdi yani bizim... ...yani burada e, ne için kullanılacağına dair senaryoları da üretecek bir yarışma mı? E, yani bu kullanımla restorasyon birlikteliği, acil müdahale... ...yani bayağı iş aslında kapsamlı bir... Şey istiyoruz değil mi biz bu yarışmaya katılanlardan diyelim ki yarışma fikrine gidildi. Daha da hızlandırmak istiyorsan şu da yapılabilir. Bunun ne olursa olsun bunun programını yapmak daha biraz vakit alacak. Önce şu yapıyı korumak gerekiyor deyip çatı gerçekten de yapının dışından bir kabuk olarak yapılmasının rasyonel olduğuna karar verilir ve bu yarışmaya açılır. Ya ikiye bölünür Hı, konu. Evet. Benim söylediğim gibi bütünlüklü bir biçimde ele alınmaz. Parçalanır. Evet. Önce şu yapıyı Önce bir kere koruyalım. Koruyalım. Gibi. Nasıl evet. korumalıyız diye değil mi? Evet. Önce. Bunun yarışması açılır. Yani daha doğrusu çöküntüyü nasıl durdururuz ve hani koruma sürecini daha rahat bir şekilde düşüneceğimiz o parantezi nasıl açabiliriz? Evet. Evet. Değil Ama mi? burada Patrick Aya'nın şöyle bir sıkıntısı da var. Finansman sıkıntısı. Ne olursa olsun bunu eğer tek başına karşılamayı düşünüyorsa böyle bir sıkıntı var. Halbuki bunu yayarsa, evet. açarsa. Ee, bu da bir hızlandıracak onu. Onun buna da karar vermesi gerekir herhalde patrikhanenin. Benim bütünlüklü önerimin altında bu var. O zaman bunun karar vericilerini yaydığınızda bütçelisini her Hı -hı. ülke için düşen bütçeyi çok küçültmüş oluyorsun. Yani, yani. neredeyse toplanan paralarla bu işe katkılarla Hı -hı. bile çözülebilecek büyük sıkı kampanyalarla bunun parası bulunabilir diye Vallahi düşünüyorum. Murat Germen ilk kendisi teklif etti ben koyarım diye. Ha, biz de koyarız Uyrunuz. biraz. <gülüyor> Evet yani şimdi mesela böyle bir yarışma kararının alınması ve hani ilk etap işte bu çöküntüyü durdurma e, kararı için işte yarışma için bile aslında bir e, patrikhanenin işte bir belki bir seçici kurul oluşturma onun şartnamesini yazma gibi az bir nasıl diyelim bu konuda uzman. Bu tür işler yapan bir belki şeyle çalışması nasıl diyelim bir e, kurumla çalışması değil mi? Oradan böyle bu fikirleri çünkü bunlar çok bir taraftan da e, teknik konular yani bunun şeyi, şartnamesi nasıl yazılır bunun neyi içerecektir falan. Bir şey soracağım küçük bir eviniz var ve kötü durumda dededen kalma bunu onarmak istiyorsunuz ne yaparsınız gidip kendinize bir mimar bulursunuz değil mi? Patikane ile benim aramda bu anlamda hiçbir fark yok aslında. Dededen kalma bir mal var elinde. Gerçekten bunu yapmak istediğinde bunu yapacak birini bulabilir. Bu çok kolay evet, bir şey. Evet ama şimdi bu konuda bakış açıları farklı. Yani birisi diyor ki işte çatısından başlayalım diyor. Sen diyorsun ki mesela hayır bunun çatısından başlanabilir. zati çatıyı onararak ilerleyebiliriz diyorsun. Öbürü de diyor ki hayır buraya bir... ...şey askı yapmalıyız... ...ya da işte bir e, ne denir... E, e, ...koruyucu bir malzemeyle... ...değil mi ne denir... ...onun teknik ismi nedir... Haleç şey, modelinin ismi nedir... Koruyucu çatı. ...koruyucu çatı yapmak lazım... ...şimdi bu ikisi farklı duruşlar... ...buna nasıl karar vereceğiz... ...bu çok kolay bir karar... ...yani hmm. buna bu işten anlayan... ...ekiplerin katıldığı... ...bir, bir günlük hmm. yerinde tespitlerin üzerinden... ...oturup iki seans toplantı yapsak... ...üçüncü gün bunun kararıyla kalkarız. Hmm. Kişiler e belli... ...bu işler üzerinde çalışanlar... Ayasofya, ...belli Sof metotlardı. Mesela Zeynep Avunbay... ...şeyin... şeyin ...Ayasofya'nın onarımı gibi bir... ...son derece önemli bir konu... ...kararını verdi... ...nasıl yapılacağını yaptı... ...ve yapabildi bunu... ya yani ...bu bir şey değil burada. Evet... Sonlar geliyoruz. Son Peki. sözleri alalım. <gülüyor> evet. Ya bu, bu yüzden de bunun hani bütçesiyle başa çıkılabilir olması için bu Akdeniz ülkelerinin katılımı çok önemli tekrar ediyorum. Koruyucu çatı yapılmaya devam etsin ama bütün bunların sonunda bir paraya dayanacak Hı -hı. bir bütçe. Onun da paylaşılıp oluşturulması çok önemli geliyor bana. Evet ne kadar çok paydaşı açılırsa bu şey aslında evet. ikinci etap diyelimiz buna. Hani şeyin işlevlendirilmesi ve o bağlamda korunması işine ikinci etap diyelim. Bunu ne kadar çok paydaşa açarsak diyorsun ki Akdeniz böyle bir model. Evet. O zaman tabii ki bu hem şey olur kaynak bulmak evet. konusunda iyi bir model olur evet. ve de dahil eder paydaşları. Evet. Evet maalesef yine programımızın sonuna geldik. Fena değildi ama bir şey öyle değil. Çok halde. çok şahaneydi. <gülüyor> Üç günde hallederiz dedi Nevzat. Ben evet. inanıyorum kesinlikle öyle yani e eylem yapma isteğimiz yüksek olduğu takdirde mümkün. Evet konuğumuz mimarlığın Türk mimarlığının önde gelen ismi Nevzat Sayın'dı. Çok teşekkür ederiz Nevzat. Teşekkür Sağ ol var o. Ee, ama özetle dedin ki korumak için bile sahibinin öncelikle ne iş olursa olsun... Ee, ...karar vermesi gerekiyor... ...çağırması gerekiyor... Evet. ...bizi çağırmadan biz nereye gideceğiz ki diyorsun... <gülüyor> Değil mi? ...çağırsın bizi... ...gelelim... Ee, ...ve e, katkımız olsun öncelikle... Peki, bu çok, bu çok... yapılabilirliği basitleştirmek konusunda e, konuyu önemsemediğimden değil. Marx'ın dediği gibi yani dünyayı anlamak için yeterince şey yaptık. Şimdi onu değiştirmemiz gerekiyor. Çok güzel bitiriyoruz. 11. konuyu çok güzel bitiriyoruz. Selahattin'e <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Haftaya sonu görüşmek üzere. Adalar hepimizin. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.